Sevgili dinleyiciler böylelikle dinleyicimizi de sevindirdik, hediyelerimizi gönderdik, programımızı tamamlamış oluyoruz. Program bugün sizler için Arzu Yorcu, Ayşegül Anık ve Soner Emre birlikte hazırlamışlardı. Teknik yönetimde Uğur Ekmekçi ve sonucunuz ben Engin Hüsen. Hepinize güzel bir hafta sonu diliyoruz. Hoşçakalınız beraberliğimizin sonunda Karpuz Kestim Yiyeyim türküsünü dinliyoruz.